Ahzap Savaşı Mahi Zeyd'in anlattıkları günlerce aklından çıkmadı Rafi'nin. Canım peygamberimin ayakkabısına kanlar dolacak kadar taşlanmış olması içini burktu. Kaç gece sıçrayarak uyandı yataktan. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Sana bunları reva görenler helak olsun ya Resulullah. Durgundu, Rafi gibi diğer arkadaşları da. Öyle hareketli oyunlar oynamıyorlardı. Ya Mescid-i Nebevi'de peygamber sohbetlerine katılıyor, ya onun sadık arkadaşlarının yanından ayrılmıyor, ya da birbirlerinin kapılarının önündeki sedirlere geçip, yeni inen ayetleri ezberlemek için çaba sarf ediyorlardı. Yeni bir gün başlamıştı. Havalar epeyce soğumuştu. Buraların soğuğu sertti ama kısa sürerdi. Rafi sabah namazına yetişmek için kalkmıştı. Annesi su ısıtmış, o ve babasına sıcak suyla abdest aldırmıştı. Baba oğul mescidin yolunu tuttular. Üvey babası da olsa Rafi onu çok seviyordu. Çünkü hem ona hem kardeşlerine hem de annesine iyi davranıyordu. Mescitte sabah namazı kılındı. Sabah zikirlerinin ardından Rafi bir köşeye çekilip azıcık uyumak istedi. Ama bir tuhaflık vardı büyüklerde, bir hareketlilik. Kadınları ve çocukları mescitten çıkarmaya başladılar ve halktan bazı adamları da. Sadece Rasul ve önemli olaylarda karar alan askeri kadro kalmıştı. Rafi bulunduğu köşeye iyice sinmişti. Merak duygularıyla ilk başta dışarı çıkmamış, daha sonra da herkes boşaldığı için çıkmaya cesaret edememişti. Belli ki büyük bir sorun vardı. Aman Allah'ım! Neler oluyordu? Korkmaya başladı Rafi. İyice büzüldü olduğu yere. Sesleri seçebiliyordu ancak yüzleri göremiyordu. Kafasını kaldıracak olsa fark edilebilirdi çünkü. Resul, Allah'a hamd ettikten sonra aldığı istihbarattan bahsetti. Yahudiler, Kureyş'i ve birçok kabineyi kışkırtmış, büyük bir ordu toplamalarını sağlamıştı. Kureyş buna dünden razıydı. Muhammed ve asabını yok etmek onların tek hayaliydi. Askeri şuradakiler pür dikkat Nebi'yi dinliyorlardı. Resul devam ediyordu konuşmasına. Oldukça kalabalıklar bu sefer. Hemen hemen... On bin kişiler, dedi. Rafi neredeyse çığlık atacaktı. Hemen dilini ısırdı. On bin kişi mi? Aman Allah'ım, Medine'de yaşayan kadınlar, çocuklar ve erkeklerin kaç katı bu sayı diye hayıflandı. İçindeki korku hepten büyüdü. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Hepimizi yok edecekler bu sefer demekten alamıyordu kendini. Bu sırada sahabeden birisi söz aldı. Ey Allah'ın elçisi! Ne kadar çok kişi toplanırsa toplansın, bu bizi asla korkutmayacaktır. Müslüman olmamız için bizi davet ettiğinde bize zaten bunu vaat etmemiş miydin? İslam olduktan sonra kavimlerin aç kurt gibi üzerimize saldıracağını daha önceden söylememiş miydin? İşte ey Allah'ın elçisi! asapların toplanıp üstümüze gelmesi bizi korkutmadı, aksine imanımızı arttırdı, dedi. Rasulün yüzü aydınlandı. Sadık arkadaşlarından da bunu bekliyordu. Allah'a hamd etti. Rafi ise kendinden utandı. Amma korkaksın oğlum. Üç beş müşrik toplanmış deyince ödün patladı. Bak müminlere imanımız arttı diyorlar. Rafi iç sesini dinliyordu. Çok utandı kendinden. İstihbar etti. Biri daha söz aldı. Bu sesin sahibini tanıyordu. Selma'nın Farisi'ydi bu. İranlıydı. Ey Allah'ın Resulü! Biz İran'dayken bir saldırı olacağında şehrin etrafına hendekler kazardık. Düşman bu hendekleri atlarıyla dahi geçemezdi ve savaşta zafer elde ederdik. Nebi asabından bu teklifi değerlendirmelerini istedi. Konuşup tartışıp anlaştılar. Selman'ın taktiğini uygulayacaklardı. Araplar neye uğrayacağını şaşıracaktı. Çünkü bu Arapların hiç bilmedikleri bir savaş taktiğiydi. Allah'a hamd edip mescitten çıktılar. Onlar gidince Rafi'de sessizce çıktı saklandığı yerden. Koşar adımlarla eve gitti. Öğle namazına daha çok vardı. Tüm sokaklara haberciler yollandı ve herkes mescitte toplandı. Yapılacaklar bir bir anlatıldı. Her 10 kişi 26 metrelik bir hendek kazacaktı. Bu pek kolay bir iş sayılmazdı. Süre azdı. Medine'de bu yıl kuraklık vardı. Bu açlığa sebep olmuştu. Buna rağmen kazma küreğini alan hemen çalışma alanına doğru hareket etti. Çocuklara bu sefer izin verilmişti. Onlar da hendeklerden çıkan taş ve toprakları taşıyacaktılar. Rafi hemen arkadaşlarını bulmuştu. Hep beraber Medine çıkışına doğru yola koyuldular. Vardıklarında birçok sahabe canla başla çalışmaya başlamıştı bile. Rafi ve arkadaşları da hemen toprak taşımak için kovalarını doldurmaya koyuldular. Tüm işi organize eden Selma'nı Farisiydi. Kimin ne yapacağını söylemişti. Böylelikle bir uyum içinde çalışıyordu herkes. Peygamberimiz de çalışanlar arasındaydı. Ashab ona iş yaptırmamaya çalışsa da o yapacak bir şeyler buluyor, sahabesini teşvik ediyordu. Bir yandan da şiir okuyordu. Allahım. ''Hakiki hayat ahiret hayatı, affetsen muhacir ve ensarı.'' Sahabesi de Nebi'ye karşılık veriyordu. Hendekler yavaş yavaş büyüyordu. Ama herkes çok yoruluyordu. Açlığın verdiği halsizlik de cabasıydı. Birkaç gün böyle yoğun bir tempoyla devam etti ancak artık kimse de hal kalmamıştı. Cabir evdeki küçük kuzuyu kesmiş, Resul'ün açlığını biraz da olsa dindirmek için yemek hazırlatıp, sessizce bunu canın peygamberime iletmişti. Resul'ün güzel sesi duyuldu. Ey Allah'ın dininin yardımcıları! Haydi! Cabir size kuzu kesmiş, yanında da arpa ekmeği yapmış, ona misafir oluyoruz, dedi. Cabir'in yüzü sarı kesildi, çünkü yapılan yemek sadece üç kişilikti. Çalışanlarsa hemen hemen bin kişiydi. Allah'ım nasıl yitecek bu yemek diye düşünürken Resul Cabir'e, ben gelmeden yemeğin kapağını açmayın dedi. Resul dua etti. Yemeğin kapağını açtı, herkes o yemekten yedi. Rafi ve arkadaşları da öyle acıkmıştı ki etleri iki elleriyle yiyorlar, hatta çiğnemeden yutuyorlardı. Tüm gruplar yedi ve kalktı. Fakat hem et hem ekmek öylece duruyordu. Subhanallah! Bu peygamberimizin bir mucizesiydi. Bir başka gün çalışma yine ağırlaşmıştı. Sebebi aynıydı tabii. Açlık. Küçük bir kız babası ve dayısına üç beş hurma götürüyordu. Resul onu fark edince yanına çağırdı, bir bez istedi. Herkes durmuş peygamberi izliyordu. Kız bezi getirdi. Resul hurmaları bezin üstüne atıp, Haydi muhacir ve ensarın yiğitleri, buyurun hurma yemeye diye seslendi. Aynı mucize yaşandı. Herkes doyuncaya kadar hurma yemişti. Buna rağmen bezin etrafında hurmalar yerlere taşıyordu. Rafi bir arkadaşları da o kadar çok yemişlerdi ki, bir yandan da ceplerini hurmayla doldurmayı ihmal etmemişlerdi. Artık hendek kazmada sona yaklaşılmıştı. Herkesin elleri şişmiş, yorulmuşlardı iş oldukça azalmıştı. Bir grup Resul'e seslendi. Koca bir kaya çıkmıştı karşılarına. Kıramıyorlardı bir türlü. Rasul hemen oraya doğru ilerledi. Bizim ufaklıklarda peşindeydi. Hendey'e indi peygamber. Bismillah diyerek kayaya vurdu ve kaya biraz parçalandı. Allahu ekber. Bana İran'ın anahtarları verildi. Meday'in beyaz sarayları göründü diye bağırdı Resul. İkinci vuruşta Allahu Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi, Şam'ın kızıl sarayları göründü, dedi. Üçüncü vuruşta kaya tamamen parçalandı ve o, Allahu Ekber, bana Yemen'in anahtarları verildi, San'a'nın kapısını görüyorum, dedi. Bunu duyan tüm Müslümanlar tekbir getirdiler. Tüm yorgunluklarını unuttular. Çünkü bu bir zafer müjdesiydi. Şam, İran ve Yemen'e kadar İslam yayılacak ve o topraklar müminlerin olacaktı. Bu olağanüstü hadise Rafi ve arkadaşlarını da çok etkiledi. Hem iş yapıyorlar hem de kendi aralarında konuşuyorlardı. Yemen'i alacak Müslümanlar. Acaba onu alan orduda olabilecek miyim? Tabii oluruz abicim. Büyümüş oluruz o zamana kadar. Ben Yemen valisi olacağım. Sen ancak Yemen valisinin aşçısı olursun bu iştahla. İran'ı fethetmeye giderim ama orada kalmam ben. Niye ki? Mecusileri sevmiyorum. Mecusi kalmayacak ki. Onlar Müslüman olacaklar. Olsun. Ben orada kalmam. Boş konuşma Salim. Emir isterse kalmak zorundasın. Niyeymiş? Emir'e itaat, Resul'e itaat de ondan canım arkadaşım. İnşallah bana kal demez.'' Bu muhabbet öyle koyulaşmıştı ki kovaları bırakmış oldukları yere oturmuş bir yandan kalırsın kalmazsın tartışması yapıyor, diğer yandan da sabah stokladıkları hurmaları yiyorlardı. Ta ki hendek sorumlusu Selman'ı görene kadar. Onu görür görmez enlerindeki hurmaları atıp kovalarına sarıldılar ve işe koyuldular. Hubeyp Selman'ın gittiğini görünce attıkları hurmaları toplayıp cebine koymayı ihmal etmedi. Hendekler tamamlanmıştı, kazma ve kürekleri kaldırdılar, her şey hazırdı. Resul askeri heyette birlikte birkaç kez hendekin tamamını gezdi. Bir yerde dar bir bölüm vardı, oraya çok sayıda okçu yerleştirilmesini emretti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tüm askerler hendeklerin etrafına yerleştirilmişti. Herkes ok ve yaylarını hazırlamıştı. Çocukların savaş alanına gelmelerine izin verilmedi. Rafi ve arkadaşları buna biraz üzülseler de Medine'de kalan kadın ve çocukların güvenliğinde yardımcı olacaklarını, gözlülük yapacaklarını öğrenince sevindiler. Tüm kadın ve çocuklar Medine kalesine yerleştirildi. Medine'ye imam olarak Abdullah Ümmü Mektum tayin edildi. Kör bir sahabi olmasına rağmen Resul onu kendi makamına tayin etmişti. Hasan bin Sabit kadınlardan sorumluydu. Şehirde tek tük erkek kalmıştı. Geri kalan herkes Medine çıkışındaki hendeklerin başındaydı. Ve müşrikler geldiler. Çok kalabalıklardı. Bir karargah kurdular. Askerleri savaş düzenine soktular. Kabilelerin başlarındaki kumandanlar düzeni tamamladıktan sonra atlarıyla Müslümanların olduğu tarafa doğru hızla yaklaşmaya başladılar. Müslümanlar nefeslerini tutmuş, hendeyi gördüklerinde yaşayacakları şaşkınlığı görmek için sabırsızlanıyorlardı. Atıyla hızla gelenler hendekle karşılaşınca afalladı. Atlar hendeye düşmekten son anda kurtuldu. Bu da nereden çıkmıştı? Bu daha önce görmedikleri bir hileydi. Hemen geri dönüp orduyu biraz daha yakına aldılar ve ok atışlarıyla bir şeyler elde etmeyi umdular. Savaş başlamıştı. Ok atışları yapılıyor ama bir türlü hedefler tutturulamıyordu. Hendek yüzünden umduklarını bulamamışlardı. Müslümanlar savaşa çok güzel hazırlanmışlardı. Müşrikler günlerce hendeyi geçmek için uğraştılar. Bunu da başaramadılar. Yalnızca üç atlı hendeyin dar geçidini fark etti. Gizlice karşıya geçtiler. Ancak Ali oraya atılarak bunlardan birini öldürünce diğer ikisi geldikleri gibi kaçtılar. Bir yol olmalıydı. Müslümanları yenmek için bir yol. Sonunda onları içten kuşatmayı düşündüler. Medine'den birçok Yahudi sürülmüştü. Yalnızca Kureyza Yahudileri kalmıştı. Onların da Resul'le anlaşmaları vardı. Bu anlaşmayı bozmaları sağlanıp içerden Müslümanları bozguna uğratabilirlerdi. Nitekim ne yapıp edip bunun bir yolunu buldular. Yahudiler, Kureyş müşriklerine yardım edeceklerini, onlara yiyecek içecek göndereceklerini bildirdiler. Bu haberi alan Resul, iki ajan yolladı Yahudilere. Olayın doğruluğunu öğrenip geleceklerdi. Gerçekten de Yahudiler anlaşmayı bozmuştu. Bu, Müslümanlar ve münafıklar arasında duyulunca korkuya sebep oldu. Çünkü Medine'de evleri, eş ve çocukları vardı. Münafıklar tek tek Resul'e gelip izin istiyordu. ''Bizi bırak evimize dönelim, çoluk çocuğumuz zarar görecek.'' diyorlardı. Müminlere de bu musibet çok ağır gelmişti. Resul elbisesini topladı, biraz uzandı ve bir müddet sonra sevinçle yerinden kalktı. ''Allahu Ekber! Ey Müslümanlar! Allah fetih ve zafer müjdeledi.'' dedi. ''Allah, Kureyza Yahudilerinin kalbine pişmanlık soktu. Anlaşmayı bozduklarına çok pişman oldular.'' Müşriklere haber yollayıp yardımdan vazgeçtiklerini söylediler. Bunun hemen ardından öyle şiddetli bir rüzgar çıktı ki ne var ne yok önüne katıp sürüklüyordu. Müşriklerin çadırlarını söküyor, kazanlarını deviriyor, ipleri koparıyordu bu şiddetli rüzgar. Allah Resulü sürekli Allah'a dua ediyordu yardım etmesi için. Bir aydır kuşatma devam ediyordu ve artık takatleri kalmamıştı. Ciddi bir savaş olmasa da açlık yüzünden oldukça yıpranmışlardı. Kureyza yaptığı da onları çok zorlamıştı. Allah, melek ordularını gönderdi. Melekler, müşriklerin kalbine korku ve endişe salıyor, onları sarsıyordu. Müşrikler toparlanıp gitmeye karar verdiler. Artık burada duramazlardı. Kabileler yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Gitmekten başka çare yoktu. Müşrikler sayıları ne kadar çok olsa da Muhammed'in küçük devletini yıkamayacaklarını bir kez daha anladılar. Medine'de kalan, kadın ve çocuklarsa olanlardan tamamen habersizdi. Peygamberin halası kalenin üstüne çıkıp etrafı kolaçan ediyordu. Aşağıda kale etrafında şüpheli şüpheli dolaşan bir Yahudi gördü. Hassan bin Sabit'e git o adamı hemen öldür dedi. Hassan kale kapıları kilitli. Bir şey yapamaz size. Ben öldüremem onu deyince Resul'ün halası Safiye kalınca bir sopa aldı. Sessizce aşağıya indi. Rafi ve arkadaşları Safiye ile Hasan'ın konuşmalarını duymuştu. Safiye'ye yardım etmek için peşinden indiler ama Safiye çoktan adamı öldürmüştü bile. Haydi çocuklar gidip Hasan'a söyleyin bu adamın ölüsünü buradan kaldırsın dedi. Rafi ve arkadaşlarının ağzı açık kalmıştı. Yaşlı bir kadın genç bir erkekten daha cesur olabiliyordu demek ki. Bu sırada savaş alanından atıyla yaklaşan birini fark ettiler. Müşrikler kaçtı, müşrikler kaçtı diye bağırıyordu. Bunu duyan kadın ve çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Devam edecek inşallah. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 43. sayısında yayınlanmıştır.